Cihadı özler, kalbim cihadı, cihadı özler, kalbim cihadı. Sabırsız bir ordu yürür içimde, sabırsız bir ordu yürür içimde. Ömer hiddeti çarpar çehremde, Ömer hiddeti çarpar çehremde. Beton yapılara, kul olanlara Beton yapılara, kul olanlara Yürür erleri ve eritrenin Yürür erleri, trenin, Yürür üstüne kan ve ölümün Yürür üstüne Zafere bir adım kaldım Müslüman, zafere bir adım kaldım Müslüman. Seni buluruz bir gün ey ölüm, seni buluruz bir gün ey ölüm. Senin de vazifen tükenir bir gün, senin de vazifen tükenir bir gün.